The whole darn human race. Bir programından daha merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. bugün yayın konuğumuz ekonomist yazar profesör Hayri Kuzanoğlu. yayınımıza hoş geldiniz Hayri hocam. Hoş geldiniz. merhabalar iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Dilerseniz sohbetimize hemen bir Türkiye ekonomisine dair genel bir değerlendirmenizle başlayalım. Daha sonra sorularla ilerleriz sohbetimizde. Buyurun söz sizde. Evet, dünya ekonomisine paralel bir seyir izliyor aslında Türkiye. Genel anlamıyla bakarsak, bütün dünyada özellikle varyantıyla variantiyla. Covid-19 etkisini sürdürüyor ama halk sağlığını, kamu sağlığını öne alan bir yaklaşım yerine bir anlamda sürü bağışıklığı anlayışı bütün dünyada egemen oldu. Bir anlamda batı dünyasında isteyenlerin aşı olabilmesiyle geri kalan da başının çaresine baksın tarzı bir yaklaşım söz konusu. Türkiye'de de benzerini izliyoruz. Vaka sayıları artıyor işte her gün ciddi ölümler oluyor. Ama ekonominin tüm hızıyla büyümeye devam etmesi isteniyor. Özellikle de kredi genişlemesiyle Türkiye'de 2021 yılının yüzde 10'a yaklaşan bir büyümeyle kapanacağı anlaşılıyor. Ama ortalama yurttaşımız açısından, emeğiyle geçinenler açısından en önemli olan onların satın alma güçleri artıyor mu, yaşam standartları iyiye gidiyor mu, bunun cevabının verilebilmesi. Türkiye'de de, ki dünyada da buna benzer bir eğilim var, bu pandemi dönemi gelir ve servet dağılımı bozukluklarının daha da derinleştiği bir süreç yarattı. Özellikle borsada yatırımı olanlar düşük faiz ortamı sayesinde borçlanarak hem mal ve finansal varlıklara yatırım yapanlar bu süreçten avantajlı çıktılar. Türkiye'de hepimizin bildiği gibi özellikle Cumhurbaşkanı'nın zorlamasıyla faizleri düşürme gayreti ekonomiye damgasını vuruyor. Şu anda Merkez Bankası faizleri, politika faizi %14 civarında. Bu açıklanan resmi enflasyon rakamının da çok çok altında. Şöyle bir hatırlatmamız gerekirse 2021 sonunda tüketici fiyatları %36 Üretici fiyatları da 79 küsür yüzde 80 civarında arttı Türkiye göre. Bu rakamlar tabii ki tartışmalı, inandırıcılığı çok sınırlı ama bunları da temel aldığımız takdirde bunun çok altında bir faiz oranı söz konusu. Şimdi bunun bir zararı nedir dersek şöyle yaklaşık 1 trilyon dolar bir trilyon lira civarında e, Merkez Bankası tarafından e, bankalara yüzde on dört faizle e, e, likidite sağlanıyor. Bu e, bankacılık kesimine, finans kesimine büyük bir e, sermaye transferi anlamına geliyor. E, onların da e, bunu e, enflasyonun altında bir faizle e, gerek tüketici kredileri, gerekse ...ticari krediler şeklinde piyasaya vermeleri isteniyor. Zaten baktığımız zaman yüzde 25-30 aralığında bir faiz oranı söz konusu. Yani bir taraftan bankalar çok yüksek bir faiz farkından kar elde ediyor. Bu kamu bankalarında faiz oranları daha düşük. Bu iyice garip bir tablo sergiliyor. Diğer taraftan da borçlanabilenler enflasyonun altında bir faizle e, finansmana e, ulaştıkları için onlar da bu süreçten karlı çıktıklarını düşünüyorlar. Bu zaten başlı başına enflasyon yaratan bir döngü. Bir de enflasyonun şöyle bir özelliği var. Beklentilerin çok önemli olduğu, enflasyon korkusunun ciddi rol oynadığı bir e, Dinamiğe sahip enflasyon. Şöyle ki hepimiz günlük hayatımızda görüyoruzdur. Cebimizde biraz para varsa, maaşımızı almışsak. işte alacağımız peynir, sucuk, zeytin, artık neyse salça, sıvı yağ. Bunu yarın daha pahalıya alacağız. O zaman elimdeki parayla alabildiğim kadar... E, alayım diyoruz veya cebimizdeki tüketici, e, kredi kartıyla alabildiğim kadar alayım e, diyoruz. Bu e, ekonomiye geçici de olsa bir canlını kazandırıyor. Bu Aralık ayında enflasyonun çok ciddi artışıyla ki e, TÜİK dahi enflasyonun, aylık enflasyonun %10'u geçtiğini itiraf etmek zorunda kaldı. Böyle bir dinamik yaşandı. 2021 22nin ilk ayında da işte asgari ücretin artışıyla, maaşlarda sınırlı da olsa, ayarlamalar yapılmasıyla insanların eline biraz daha fazla para geçti ve önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da sıçrayacağı korkusuyla yine bu talebi bir şekilde uyardı. Ama önümüzdeki aylarda Türkiye'yi ben ee, hem enflasyon hem, e, hem durgunluğu içeren bir sürecin beklediğini e, düşünüyorum. Buna e, ekonomi destakflasyon deniliyor çünkü insanlar Ocakta belli bir e, ücretlerine e, emekliler, kamu çalışanları e, ve e, özel büyük ölçüde özel sektör çalışanları da ellerine biraz daha para fazla para geçmesini sağladılarsa da. Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha fazla artmasıyla satın alma gücü iyice gerileyecek. İnsanlar e, mal ve hizmetlere ulaşmakta daha fazla zorluk çekecekler. Bu, özellikle e, bunun ben hizmetler sektörünü etkilemesini, e, etkileyeceğini düşünüyorum. O süreçte şöyle gelişecek. İnsanlar ister istemez... E, e, Biliyoruz işte bugün e, toplumun en önemli sorunlarının başında elektrik faturalarını, doğal gaz faturalarını, su faturalarını ödemek geliyor. İnsanlar ister istemez bunu ödeyecekler. E, e, kirada oturanlar ki emekçilerin çok büyük kısmı böyle. Kiralarını ödemek zorunda kalacaklar. Ondan sonra e, zorunlu gıda maddeleri demin saydığım işte. Bulgurdu, pirinçti, salçaydı, yağdı bunları öncelikle temin etmek yoluna gidecekler. Ondan sonra harcayacak paraları sınırlanacak. Özellikle hizmetler sektörü derken işte kafeler, lokantalar, berberler, spor salonları, sinemalar, sanat, çeşitli sanat faaliyeti gösteren kurumlar Bunların sunduğu ürünlerden insanlar büyük ölçüde uzak kalacaklar. Ve ben önümüzdeki dönemde hizmetler sektöründe çok ciddi bir işsizlik tehlikesi oluşacağını düşünüyorum. AVM'lerde çalışanlar, bu söylediğim hizmet işletmelerinde çalışanlar için çok ciddi bir işsizlik söz konusu olabilecek. Yani bu spiral nerede durdurulabilir? buna cevap vermek kolay değil. Ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin veya diğer bir ifadeyle Cumhur İttifakı'nın seçimlere kadar, ekonomiyi mümkün olduğu kadar az sıkıntıyla kendi açısından götürmeye çalışacağı anlaşılıyor. İşte onu da sağlamak için çok detaylarına belki girmemiz gerekmez ama böyle kur korumalı mevduatla işte şirketlerin döviz mevduatlarını TL'ye çevirmeleri halinde onlara çok ciddi vergi avantajları sağlamak gibi kompleks mekanizmalarla bu kanamayı altı ay süreyle durdurmayı En azından düşünüyorlar onun sonunda ben net olarak bir seçim geliyor diyemiyorum ama ortamın uygun ol ortamı uygun gördükleri takdirde böyle bir seçeneğin olasının çok yüksek olduğu düşüncesini taşıyorum açıkçası Evet hocam, bir yandan da e, süren ve devam eden gelişen direnişlere tanık oluyoruz bu süreçte. Işte. Sizin söylediğiniz gibi hizmet sektöründe de ciddi sorunlar ki pandemi sürecinde de yaşandı. Hizmet sektörü pandemilerinden fazla etkilenen sektörlerden biriydi. E, emek cephesinden baktığımızda bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle, bütün dünyada aslında e, emek kesiminden gelen direnişler, ciddi başarılar elde ediyorlar. Bunların başında Batı dünyasında Amerika geliyor. Özellikle işte imalat sanayinde çalışanlar, işte John Deere fabrikası bu şekilde öne çıktı. İşte et paketleyicileri, zorunlu hizmetlerde çalışanlar ciddi bir pazarlık gücü elde etmiş durumdalar. Şöyle ki biz sizlerde programlarınızda hem kendiniz hem konuklarınıza dile getiriyorsunuz bizler de hem mümkün olduğu ölçüde hem yazarak hem de sözlü olarak toplumu aktarmaya çalışıyoruz genel olarak emek gelirlerinin düştüğü emeğin baskı altında olduğu bir süreç söz konusuydu şimdi bu pandemi döneminde insanların belli bir kısmı işe dönmemeyi tercih ettiler bu kadar düşük ücretlerle kadar kötü koşullarda çalışmamayı yeğlediler. İşte özellikle toplumsal cinsiyet alanında belli bir farklılaşma oldu. Kadınlardan iş gücüne tekrar dönmeyenler işte okulların düzenli gitmemesi nedeniyle çocuklarının eğitimi için veya bakım hizmetleri için düşük ücretli güvencesiz işlere Dönmemeyi tercih edenlerin e, sayısı oldukça arttı. E, bu da e, emek e, piyasasına katılanların e, pazarlık güçlerini e, yukarı e, çekti. E, o nedenle e, ki şirket karlılıkları da iyi olduğu için bu dönemde e, bu fırsatı kaçırmak istemedikleri için e, onlar da e, emek kesimine, işçilere, habiz vermek zorunda hissettiler kendilerine çünkü e, şöyle bir farklılaşma var yani bir taraftan e, devinde söylediğim gibi e, gelir ve servet dağılımının daha da bozulduğu bir süreç yaşandı hem e, finansal varlıklara sahip olanlar özellikle servetlerinin çok e, ciddi bir şekilde sıçradığını gördüler. Bunlara hizmet veren e, sektörlere de ciddi bir talep söz konusu. Bu talebi karşılayabilmek için de e, emekçilerin e, e, emekçilerin pazarlık güçleri arttı. Talepleri karşılanmaya başlandı. E, diğer yandan e, Amerika başta gelmek e, üzere e, Keynesen diyeceğimiz önlemlere başvurularak bütçe kaynaklarından yurttaşlara ciddi mali destekler, nakit ödemeleri sağlandı. Bu da onların hem satın alma güçlerini arttırdı, bir taraftan da emek piyasasına katılmadan bir süre daha idare edebileceklerini gösterdi. Ama yapılan araştırmalar bunun çok önemli bir faktör olmadığını iş gücü piyasasına katılmamakta gösteriyor. Yani dünyada da e, emek kesiminin e, pazarlık gücünün arttığı sermaye karşısında isteklerini e, dayatabildiği bir süreç söz konusu. Şimdi Türkiye'de de benzerine bir ölçüde görüyoruz ama şunu vurgulamam gerekiyor. En son bahsettiğim yani e, kamu bütçesinden e, ciddi e, nakit ödemeleriyle, desteklerle işte aynı Ödemelerle insanların bu süreçten en az zararla e, çıkabilmesini e, sağlayan programlar Türkiye'de e, neredeyse hiç uygulanmadı. E, bütün OECD ülkeleri içerisinde pandemi döneminde nakit ödemelerinin en düşük olduğu e, ülkelerden biri Türkiye. İşte biliyorsunuz e, e, bin lira aile başına bin lira olmak üzere bir e, aile yardımı söz konusuydu. Bu tekrarlanmadı sayısı arttırırsa da bir aileye düşünebiliyor musunuz? Yani bir ailede sigortalı çalışan, düzenli geliri olan hiçbir kişi olmaması halinde bu ödeme yapılıyor ve bir kerelik ödeme yapılıyor. Düşündüğünüz zaman pandeminin başına itibaren iki sene geçmiş durumda. İşte kısa çalışma, ücretsiz çalışma ödeneği gibi bazı programlarla üretim sürecinde olan kişilerin işverene daha az maliyetle istihdamlarını devam ettirebilmeleri için belli destekler sağlanmıştı. Onlar da şimdi sonlandırıldı. Türkiye bu süreci devinde söylediğim gibi bir borçlanma döngüsüyle aşmaya çalıştı. Türkiye'de ekonomiyi yönetenler, insanlar ihtiyaç kredisi alsınlar, tüketici kredisi alsınlar, kredi kartlarına dayansınlar, bu tercih edildi. Şimdi bu faizler misbi olur. Faizler bir tarafıyla çoğu kişinin ücretinin ücretindeki artışların üzerinde. Bir tarafıyla enflasyonun altında ama e, diyelim ki Türkiye'de e, geçmişteki gibi daha e, ortodokt neoliberal politikalara dönüş olduğu takdirde faizlerin daha yükselmesi halinde bu borçları çok ciddi bir e, insanların bütçesini etkileyen satın alma güçlerini ve yaşam standartlarını etkileyen bir e, unsur olarak devreye girecek. Yani e, kısacası Türkiye ekonomisinde çok ciddi bir belirsizlik e, süreci var. Ama son dönemde gördüğümüz e, direnişler e, işte trend yolda olduğu gibi, dün EPC çalışanlarında olduğu gibi sonuç vermeye başladı. Ama bunu da şöyle değerlendirmenin ben çok daha uygun olduğunu düşünüyorum. Şimdi ee, geçtiğimiz hafta, perşembe günü Merkez Bankası enflasyon raporunu açıkladı. Ve enflasyon raporunda enflasyonun bahar aylarında %50'yi geçeceği, e, yıl sonunda düşüşü e, trendine gireceği ve yılı 23-24 aralığında kapatacağı ifade ediliyor. Bu gerçekçi e, görünmüyor ama e, bu projeksiyonda dahi yılın ortasına doğru enflasyonun %50 noktasına ulaşacağı görülüyor. Şimdi yapılan e, e, e, sözleşmelere baktığımız zaman evet o e, hiç inandırıcı olmayan %10'un ciddi üzerinde e, ücret artışları sağlandığı görülüyor. Ama diğer taraftan da reel anlamda e, emekçilerin satın alma güçlerini Arttıracak bir düzeyde bunların olmadığını, muhtemelen enflasyonun altında kalacağı, zaten insanların yüksek olmayan yaşam standartlarının satın alma güçlerini bu süreç sonunda tam tersine zayıflayacağı görülüyor. Yani bir şekilde daha emek kesiminden daha e, vahim bir sömürü düzeyinden e, direnişle kurtulmak bunu daha Efen bir düzeye getirmek ama diğer taraftan da ne yazık ki, yaşam koşullarını e, ileri e, taşımak bir yana büyük ihtimalle e, gerileleyeği bir sürecin söz konusu olacağını e, göreceğiz Peki e, Hayri hocam aslında son e, 7 dakikaya girdik e, biraz da Türkiye özelinde ama yani pandemi belli ki daha uzun yıllar hayatımızda olacak etkileriyle birlikte. Hem makro hem de gündelik hayat etkileriyle birlikte. Ee, dediğim gibi Türkiye özelinde bu durum yani yine tabii ki ben bu soruyu e, emek gücü açısından da soruyorum. Evet böyle e, direnişler var kazanımlarla e, Türkiye'de görüyoruz örneklerine e, oluyor ama nasıl aşılabilir? Yani sadece... Hem emekçi pisi açısından, emek gücü açısından hem de genel anlamda nasıl aşılabilir uzun vadede? Şimdi öncelikle şunu vurgulamak gerekiyor. Enflasyon ortamı sömürünün artabileceği, insanların yaşam standartlarının gerilemesi ihtimali yüksek olduğu çok tehlikeli bir süreç. Bunu vurgulamak gerekiyor. Mevcut Direnişlerde e, e, zararı en aza indirmek anlamında e, ciddi başarılar kazandı. Ama Türkiye'nin geçmişine baktığımız zaman işte 70'li yıllara e, madenciler yürüyüşüne 80'li yılların sonuna yani emek kesiminin e, yaşam standartlarının e, yükseldiği e, dönemlere baktığımız e, zaman. E, ve sınırlı olarak başlayan direnişlerin aslında bütün ekonomiye yayılabildiğini, bir sektördeki, bir işletmedeki bir direnişin bütün sektörü etkileyebildiğini görüyoruz. O bakımdan ben önümüzdeki dönemler için oldukça umut varım. Bir de üretim sürecindeki değişikliğin de ciddi bir rolü var burada. Emek kesiminin pazarlık gücünün artmasında. Şöyle ki geçmişte işte çelik üretimi yapan, çimento üretimi yapan yani sanayiye girdi sağlayan, temel girdi sağlayan sektörlerde çalışanların bütün bir ekonomiyi sarsma şansları vardı. Bu sektörlerde çalışanların e, direnişleri çok daha etkiliydi. Şimdi bugün üretim sürecinde e, ciddi bir değişiklik var. Hizmetler sektörünün ağırlığı arttı. Özellikle pandemi sürecinde on, e, online uzaktan dijital alışverişlerin e, payı arttı. Mesela trend e, yoldaki direniş bu açıdan bir örnek olabilir. Dünyada mesela Amazon çalışanları ciddi haklar elde ettiler. Çünkü bir şekilde siz sanal ortamda alışveriş yapsanız da bunun fiziksel olarak kapınıza gelmesi gerekiyor. Veya pandemi koşullarında işte market alışverişini gıda ihtiyacınızı bu şekilde sağlasanız da İnsanların bir şekilde bunu sizin kapınıza kadar getirmesi gerekiyor ve bu sektörlerde çalışanların pazarlık gücü artıyor. İşte aynı şekilde insanlar evlerinden daha az çıkıyorlar, daha fazla televizyon seyrediyorlar, daha fazla YouTube'a giriş yapıyorlar. O bakımdan internete muhtaçlar. İşte BBC'den bahsediyoruz haber akışı insanların habere ulaşmak hayatlarında daha önemli rol oynuyor. Yani kısacası önümüzdeki dönemde de hangi sektörlerde çalışanların pazarlık güçlerinin daha fazla olduğunu göz önüne almak, böyle sektörlerdeki çalışanların hak araçlarının daha sonuç alma şansının daha fazla olduğunu göreceğiz. Aynı şekilde Türkiye'de işte bu Aralık ayında 1 doların 18 liraya kadar çıkması ama şimdi biraz gerilese de hala çok yüksek düzeyde olması gibi bir olgu var. Türkiye'de de geniş kitlelerin satın alma güçlerinin gerilediği bir süreçte ekonomi açısından Türkiye'deki ekonomi yönetimi açısından ihracat çok önemli. İhracat denildiği zaman da Türkiye'nin ihracatının çok büyük kısmını imalat sanayiye dayandığını düşünürsek işte metal işkolunda çalışanların otomotiv sektöründe çalışanların işte demir çelikte çalışanların da pazarlık güçleri çok yüksek yani ikincisi ihrac ihracata yönelik sektörlerde çalışanların pazarlık güçleri çok yüksek. İşte eğer nispi olarak pandemide bir hafifleme olursa, Türkiye'de turizm sektöründe baharla başlayan bir canlanma olursa, bu sektörde çalışanların pazarlık güçleri çok yüksek. Özellikle demin söylediğim gibi kadınların iş gücünden çekilmesi üzerine e, kadın emeğinin e, daha belirleyici olduğu sektörlerde e, çalışanların pazarlık güçleri artacak. Yani e, bu paza, e, hangi sektörlerde e, çalışanların, emekçinin pazarlık güçleri fazlaysa e, oralarda daha ciddi kazanımlar elde edecekler. E, e, toplumda genel olarak... E, emekten yana bir e, rüzgarın esmesi, işte bir yerdeki emekçilerin kazanımlarının e, direniş pratiklerini başka yerlere de örnek e, olma e, şansı e, önümüzdeki dönem için e, daha iyimser olmayı, emekçi açısından daha iyimser olmayı getiriyor. Ama e, e, böyle programların sonunda hep söylediğimiz gibi böyle e, baskıcı, büyük ölçüde e, tüm sermaye birikimini belli sayıda yandaş kesime aktarmayı önceleyen cemaat, tarikat yapılarına rantlar aktarmanın istedilerde kalmanın çok önemli bir payı olduğu AKP rejiminde Cumhur ittifakının ülkede hüküm sürdüğü bir ortamda Kazanımlar sınırlı olacaktır. Türkiye'de bir iktidar değişikliği, bu rejimin alaşı edilmediği takdirde ne toplum, ne demokrasi, insan hakları, özgürlükler açısından nefes alabilir, ne de emek kesimi açısından kalıcı kazanımlar elde edilebilir. Çok çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için Mustafa. Evet programın zaten sonuna geldik. Ben de katıldığınız için teşekkür ediyorum. önümüzdeki programlarda yeniden görüşebilmek ve Türkiye üzerine söyleşiler yapabilmek umuduyla diyeyim ben de. Peki, Teşekkürler e programlar. Evet. E Bugün evet konuğumuz ekonomist, e, yazar, e, profesör e, Hayri Kozanoğlu'ydu. E, Hayri Hoca tekrar çok çok teşekkür ediyoruz ve e, bir başka Emeğin Gündemi programında görüşene kadar sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Emeğin Gündemi Hazırlayan mevzuamlar Berna Uçarol ve Mustafa Eren. Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri. So, come, lads, come